ve şerrü'l umuri muhtesasetha ve kullu muhtasatin bil eh ve kullu bizatin dalale ve kullu dalaletin finnar. Harp bin İsmail Kirmani rahimeullah'ın Es-Sunne kitabından şefaat bölümüyle devam ediyoruz. Müellif rahimeullah Af bin Malik el-Eş'ari radıyallahu anh'ten kendi isnadıyla şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine verdiği şefaat yetkisini zikrederken onu işittim. Dedim ki, Allah için senden istiyorum ey Allah'ın Resulü. Allah'tan beni de şefaatine ehl, ehil kılmasını iste. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey af muhakkak ki kıyamet günde şefaatim her Müslüman için olacaktır. Bunu ayrıca İbn-i Mace, İbn-i Yasım, Lalkai, Ahmet ve Tirmizi de rivayet etmişlerdir. Fark ettiğiniz gibi müellif daha önceki bölümlerde olduğu gibi kıyamet ahvaliyle ilgili konularda örnek babından bir iki rivayet zikrederek e, konuyu geçiştiriyor. Yani o konun delili olarak birer örnek zikredip geçiyor. E, şefaat meselesi hakkında ve bunun gibi berzah alemi ve kıyametten sonrası, e, ölümden sonrasıyla ilgili e, meseleler itikadın çok önemli kısımlarını içeriyor. İşte daha önce house mizan, bunun gibi meseleler geçmişti hesap. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi isteyen ee, İmam Suyuti'nin budur Safire kitabının sahihlerini çıkarmıştık. Onu da sitede paylaşmıştım, sahih Budur-ı Safire diye. Bu kitabın tam metni de tercüme edildi. Ee, iki cilt olarak o da basıldı ama... Bizim hazırladığımız hem el i Sünnet'e aykırı bir takım açıklamalar kitaptan çıkarılmıştır. Hem de sadece sayih rivayetler, sayih ve derecesindeki rivayetler o kitapta toplanmıştır. Şefaat meselesi de orada genişçe bulunabilir. Arapça bilenler için ise şefaat meselesiyle ilgili olarak özelde e, Şeyh Muhbir bin Hadi Raymullah'ın Şefaa diye bir kitabı var. Orada şefaat meselesiyle ilgili sayih nasları etraflıca incelemiştir. Ölüm hakkında bir başlık açıyor müellif ve şunu rivayet ediyor. Ebu Said-i Kudir ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu istedim diyor. Ölüm kıyamet gününde alacalı bir koç gibi getirilir. Cennet ile cehennem arasında durdurulur ve denilir ki ey cennet halkı bunu tanıyor musunuz? Onlar da ona doğru bakıp evet derler. Sonra ey cehennem halkı bunu tanıyor musunuz? denilir. Onlar da ona doğru bakıp bu ölümdür derler. Onun boğazlanması emredilir ve boğazlanır. Sonra denilir ki, ey cennet halkı, kalıcılık var, ölüm yok. Ey cehennem halkı, kalıcılık var, ölüm yok. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. Sen onları hasret günü hakkında, yani pişmanlık günü hakkında uyar. Çünkü onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitmiştir. Meryem suresi 39. ayet. Bu hadis ayrıca Said bin Mansur tefsirinde, Buhar ve Müslimde de sahillerinde rivayet etmişlerdir. Diğer e, bir rivayet Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten aynı manada Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet günü ölüm getirilir ve sırat üzerinde durdurulur. Denilir ki ey cennet halkı bunun üzerine içinde bulundukları mekandan çıkarılmalarından korku ve endişeyle bakarlar. Cennet halkı diye seslenilince e, cennetteyken bir endişeye kapılıyorlar. Yani bize seslenildi, acaba cennetten çıkarılacak mıyız diye bu endişeyle bakarlar. Sonra denilir ki, ey cehennem halkı, bunun üzerine içinde bulundukları mekandan çıkarılmaları ümidiyle bakarlar, sevinçle bakarlar. Cennet ehli de cehennemden çıkarılacağız ümidiyle bakarlar yani. Denilir ki, bunu tanıyor musunuz? Onlar da ey Rabbimiz bu ölümdür derler. Onun sırat üzerinde boğazlanması emredilir. Sonra her iki grubada da şöyle denilir. İçinde bulunduğunuz yerde kalıcılık var. Artık orada asla ölüm yoktur. Buna Ahmet İbn-i Hakim sayısına rivayet etmişlerdir. Evet, biz bu hadislere de yine geldiği şekilde iman ediyoruz. Yani o ölümün mahiyeti nasıl bir şeyse, e, cennetlikler ve cehennemlikler hani öncesinde ölümü tatmış oldukları için, yani bir koç suretinde getirildiğinde onun ölüm olduğunu bilecekler, onu tanıyacaklar. Ee, yani bu bizim için akılla çok idrak edebileceğiniz bir şey değil ama bu surette, ölümün bu surette olacağı bildiriliyor. Ve e, cennetlikler cennete, cennemlikler cenneme girdikten bir müddet sonra işte ölüm böyle boğazlanır ve artık bundan sonra ne cennetlikler... Cennetten çıkarılır. Orada kalıcılardır artık. Ne de cennemlikler, cennetten çıkarılır. Cennet ve iri gözlü huriler hakkında bir bölüm. Müellif Mücahit Rahimullah'tan isnadıyla şöyle dediğini rivayet ediyor. İri gözlü huriler zaferandan yaratılmışlardır. el Müseyyeb dedi ki, el-Hakem'e bugün onlar yiyip içerler mi dedim. Dedi ki hayır, yiyip içecekleri ve cennet ile beraber nimetlenecekleri güne kadar yiyip içmezler. Dedi ki onlar ölmezler, kıyamet gününde bayılmazlar. Yani bu bayılmayla kastedilen İsrafil Aleyhisselam'ın suru üfleyip de bütün yeryüzündeki canlıların ölmeleri, yani düşük bayılmaları bu kastediliyor. Bunlar o sur üflendiği zaman istisna edilenlerdir. Cennette de ölümden bir şey yoktur. Allah'ın orada yarattıklarından bir şey ölmez. Yani Allah cenneti yaratmıştır. Cennetinde bazı görevlileri vardır. Onlara ölümü yoktur. Ancak bu fani diyarda yaratılanlar ölürler. Cennet ve cehenneme gelince orada olan her şey artar, eksilmez. Yani nimet ehlindense ise nimetleri ancak artar. Nimetlerinde bir eksilme olmaz. Eğer azap ehlinden ise onların da ancak azapları artar. Azaplarında bir eksilme olmaz. Müellif Fudail bin Amr'dan, o Ayşe bin Talha'dan, o Ayşe radiallahu anha'dan isnadıyla şöyle rivayet ediyor: Rasulullah aleyhisselatu vesselam buyurdu ki, muhakkak ki Allah cenneti yarattı, onun ehlini de yarattı, cennemi yarattı ve onun elini de yarattı. Bunu İsa bin Rahye ve Müslim sayinde rivayet etmişlerdir. Ee, yani. Cennet ve cehennem yaratılmıştır, mevcuttur, vardır. Yani kıyamet koptuktan sonra yaratılacak değil. Elan mevcuttur cennet ve cehennem. Onların ehli de önceden yaratılmıştır. Yani cennetlik ve cehennemlikler Allah katındaki ilimde e, bellidir. Evet, Şimr bin Atiye'ye ulaşan isnadıyla şöyle dediğini rüya ediyor müellif. Allah Firdevs cennetini eliyle yarattı. O her perşembe günü açılır ve şöyle der. Dostlarım için güzelliğimi artır. Buna ayrıca taberi tefsirinde, Ebu Naim sıfatül cennede, İbni Kayım'da, Hadül Ervahta, Ebu Şeyh'den, yani El Azame kitabından naklen zikretmiştir. Süfyan Rahimullah, Allah Teala'nın onun veçi dışında her şey helak olacaktır. Yani Kasas 88. ayetinde Allah'ın yüzü kastedilmemiştir demiştir. Ebu Hureyre Radiyallahu Anh'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah cenneti yarattığı zaman Cibril'i çağırdı ve şöyle buyurdu. Cennete git. Orada cennetlikler için hazırladıklarıma bak. O da gelip Allah'ın cennetlikler için hazırladıklarına baktı. Döndü ve dedi ki İzzetine yemin olsun Onu işten bir kimse mutlaka ona girer. Yani ne yapar eder? Cennete girer. Allah cennetin hoşa gitmeyen şeylerle perdelenmesini emretti. Sonra buyurdu ki Cennete dön ve cennetlikler için hazırladıklarına bak. O da döndü. Onun hoşa gitmeyen şeylerle perdelenmiş olduğunu gördü. Döndü ve dedi ki, izletine yemin olsun, ona kimsenin girmeyeceğinden korktu. Yani cennetin etrafı, yani cennete girmeye vesile olan sebepler e, o kadar zorlaştırılmış ki. Yani e, nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle örtülmüş ki ona neredeyse kimsenin girmeyeceğinden korktum diyor Cibril Aleyhisselam. Allah buyurdu ki cehenneme git ve orada cehennemlikler için hazırladıklarıma bak. Cibril de bir baktı ki <gülüyor> cehennem birbirinin üzerine geçmiş. Yani böyle kat kat olmuş. Geri döndü ve dedi ki izzetine yemin olsun onu işten bir kimse ona girmez. Ne yapar eder ondan sakınır. Allah onu arzulanan şeylerle kaplanmasını emretti. Sonra buyurdu ki Dön ve orada cehennemlikler için hazırladıklarıma bak. Cibil döndü bir de baktı ki cehennemin arzulanan şeylerle kaplanmış olduğunu gördü. <gülüyor> Geri döndü ve dedi ki izzetine yemin olsun ona girmeden kimsenin kurtulamayacağından korktu. Bunu Ahmet, Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Benzerini Bukhari'de rivayet etmiştir. Allah'ın kelamı hakkında bir bölüm. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle dedi. Allah vahiy ile konuştuğunda semaların halkı kaya üzerinde çekilen zincir gibi semalardaki sesini işitirler. Bunun üzerine bayılırlar ve Cibril kendilerine gelinceye kadar bu şekilde kalırlar. Yani Cibril onlara gelinceye kadar öyle baygın kalırlar. Cibril onlara geldiği zaman kalpleri ürperir ve şöyle derler. ''Ey Cibril, Rabbimiz ne buyurdu? O da hakkı der. Onlar hakkı buyurdu, hakkı buyurdu.'' diye seslenirler. Bunu Said bin Mansur da tefsirinde Abdullah bin Ahmet Es-Sünnet'e sayısnapla rivayet etmişlerdir. Bu hükmen merfu bir rivayettir. Yani şahsi görüşle söylenebilecek bir şey olmadığında e, bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işitilmiş olduğu kabul edilir. Evet, Cabir bin Abdullah radiyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştım. Buyurdu ki, ''Ey Cabir, seni neden üzgün görüyorum?'' Dedi ki ey Allah'ın Resulü babam şehit oldu. Geride aile ve borç bıraktı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Allah'ın babanı nasıl karşıladığıyla seni müjdeleyeyim mi? Cabir Radiyalan evet ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah bir kimseyle ancak perde arkasından konuşur. Babanı diriltti onunla doğrudan konuştu ve buyurdu ki ey kulup, benden temennide bulun, istekte bulun sana vereyim. O da dedi ki ey Rabbim. Beni dirilt, senin için ikinci defa öldürleyim. Rabb Tebarek ve Teala buyurdu ki, Muhakkak ki bu hüküm benden geçmiştir. Yani tekrar diriltme olmayacak. Onlar dünyaya geri dönemezler. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti indirdi. Allah yolunda öldürülenleri ölüler zannetmeyin. Bilakis onlar Rableri katında diridirler ve rızıklanırlar. Ali İmran 169. ayet. Bunu Tirmizi İbn-i Mace, kitab Tevhid'de İbnü i Zeyme, Sayhin'de i̇bn ve Hakim rivayet etmişlerdir. Hadis sayıhtır. Evet, Mesruh Rahimullah şöyle rivayet ediyor. Abdullah bin Mesud radiyallahu Allah yolunda öldürülenleri ölüler zannetmeyin. Bilakis onlar Rableri katında diridirler ve rızıklanırlar. 169, Ali İmran 169. ayetin soruldu. İbn-i Mesud anh, dedi ki, biz bunu sormuştuk. Denirdi ki, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki onların ruhları cennette yeşil kuşlar gibi diledikleri şekilde gezerler. Sonra asılı olan kandillere sığınırlar. Onlar bu durumdayken Rabbin onlara görünür ve şöyle buyurur. Benden dilediğinizi isteyin. Onlar derler ki ey Rabbimiz ne isteyelim? Biz cennette dilediğimiz gibi geziyoruz. Onlar bu durumdayken Rabbin onlara görünür ve şöyle buyurur. Benden dilediğinizi isteyin. Onlar derler ki ey Rabbimiz ne isteyelim? Biz cennette dilediğimiz gibi geziyoruz. İstekte bulunmadan bırakılmayacaklarını görünce derler ki senden ruhlarımızı bedenlerimize döndürmeni senin yolunda bir defa daha öldürülmeyi dileriz. Allah onların bundan başka istekleri olmadığını görünce onları bırakır. Bunu Said bin Mansur Es-Sünne'de ve İbni es Müslim Sayhin'de rivayet etmişlerdir. Evet buradan müellif Allah azze ve celle'nin konuşması geçtiğinden dolayı alan kelamına delil olarak sıkılıyor bunları. Ee, diğer bir rivayet Uhbe bin Amir radıyallah'tan şöyle geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iştendir görendir. Yani Nisa 58. ayetini okurken iştim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada parmaklarını gözleri üzerine koydu. Yani Allah'ın görme sıfatına işaret etmek üzere. Bunu Abdullah bin Ahmet sünnede Taberani Mucemül Kebir'de rivayet etmişlerdir ayrıca. Ayşe radıyallahu gelen rivayette işitmesi sesleri kuşatan Allah'a hamdolsun. Havle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip kocasına şikayet etti. Onun ne dediğini istemiyordum. Yani Allah Resulü ile fısıldaşıyor. Bir mesele soruyor. Gizlice konuşuyorlar. Ben onların yani Allah Resulü'nün o havle ile Kocasından şikayet eden Havle ile ne konuştuğunu ben istemiyordum. Fakat Allah Azze ve Celle şu ayet indirdi. Eşi hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunanın sözünü Allah elbette duydu, işitti. Allah konuşmanızı duyuyordu. Şüphesiz Allah Semidir, Basirdir. Mücadele birinci ayet. Yani yedi kat semanın üzerinden, ki her semanın arasında 500 yıllık mesafe vardır. Yedi kat semasından arşının üzerinden Allah Azze ve Celle onların bu konuşmasını duyuyordu. Yani işitmesinin kemaline işaret ediyor Ayşe radıyallahu anh. Bu hadisi İshak bin Rahüye Müsnedinde Ahmet Nesai Ünmaca Hakim Kitab-ı Tevhid'de Ünmende rivayet etmişlerdir. Sayıttir. Buhari bunu muallak olarak işareten zikretmiştir. Sayhinde. Evet. Ve bin Münebbih Raymullah dedi ki, Allah Musa'ya seni yakınlaştırdım. Öyle ki kelamımı işittin. Bana en yakın mekanda bulundun. Risaletimle git. Yani peygamberlik görevi verdim. Bu görevle git. Muhakkak ki seni görür ve iştirim. Elim ve gözüm seninledir. Bunu Ahmet Züht de İbn-i Ebi Hatim tefsirinde acur şeriada Hasan bir isnafda rivayet etmiştir. Yani Ve'b-i Münebbi Rahimullah çokça İsrailiyat anlatan bir kimseydi. Ee, İsrailiyat meselesinde birinci husus, dikkat edilmesi gereken birinci husus, söyleyenine ulaşan isnadının sahih olmasının araştırılmasıdır. Burada isnad sahih. vebb bir münebbiye kadar ulaşan isnad sahih. Fakat vebb bir münebbihten aktarılan öyle İsrailiyatlar var ki vebb bir münebbihe ulaşan isnadı çürük. Mesela vebb bir münebbiğin kendi oğlu var ondan rivayet eden. O hadiste güvenilmez birisidir. Onun rivayetleri zayıftır. Bu böyle değil. Yani sahip bir yolla gelmiştir. Ee, ikincisi, yani sahabeye veya tabiine ulaşan bu İsrailiyat rivayet, sahip i isnatla sahabe ve tabiine ulaştıktan sonra metin kısmı geliyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da İsrailoğullarından aktarılanlar hakkında bir ölçü koymuştur. Yani ne tasdik edin, yani ne doğrulayın, ne de tekzip edin, yalanlayın. Burada, çünkü e, onların şeriatlarında onların kavimlerinde meydana gelen olaylarda hak olan şeyler olabilir, uydurma olan şeyler olabilir, uydurma bir şey tasdik etmiş olabilirsiniz veya doğru olan, gerçekten vaki olan bir şeyi yalanlamış olabilirsiniz. Bu sebeple İsrailiyat konusunda isnadı sahih olarak sahabeden gelse bile böyle bir yaklaşımda olmamız gerekiyor. Burada usul şudur, yani bizim şeriatımızda bize vahiy olarak bildirilen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen şeriatta. Bu İsrailiyatta gelen haberleri, tasdik eden şeyler varsa biz bunu tasdik ederiz. Bizim şeriatımızın, yani ahkamla ilgili bir şey içeriyorsa, bizim şeriatımızda reddedilen bir şey varsa bunu da tasdik etmeyiz. Ama bunların arasında kalan bazı hadiseler vardır ki, mesela bu kelam gibi, Allah Azze ve Celle Musa'ya böyle bir şey buyurmuş mudur, buyurmamış mıdır? Yani bu inkar edilemez. Evet, Allah Azze ve Celle peygamberleriyle konuşmuştur. Dolayısıyla bu bizim ne yalanlayacağımız ne tasdik edeceğimiz kısımdan olan İsrailiyat. En azından şöyle yapmak gerekir. Yani sahabe ve tabiinden bu tür İsrailiyat haberler sabit olduğunda o sahabe ve o tabiin alim bir kimse ise bu aktardığı İsrailiyat'ı işte kitap ve sünnete aykırı görmemiş. Reddetmemişler. Bu sebeple biz aklımıza uymuyor diye bazı şeyleri reddedemeyiz. Yani burada ölçü akıl olmamalıdır. Ona e, anlatmaya çalışıyorum. E, a, a, yani akıl, bizim akıllarımızın idrak edemediği bazı olaylar geçmişte de gerçekleşmiş olabilir, gelecekte de gerçekleşecek olabilir. Bu sebeple akıl bu manada ölçü değildir. Ama naslar açıkça reddediyorsa bir şeyi, orada e, onu reddetmek de e, gerekir. Yani kitap ve sünnetin bize vahyedilen, dinde gelen e, temel esaslara aykırı bir durum varsa, o reddedilir. Yani ölçü akıl olmamalı, burada şeriatın nasları olmalı. Evet, Ebu Hürer'e radiyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah azze ve celle buyurdu ki, Ademoğlu dehre söverek bana eziyet veriyor. Eddehir benim, iş benim elimdedir. Geceyi ve gündüzü çeviren benim. Evet, bunu Hümeydi, Müsned'in de, Bukhar ve Müslim sayılarında rivayet etmişlerdir. Burada Eddehr, elf olarak, yani zaman kastedildiği söylenmiştir. Yani zamanın yaratıcısı da Allah Azze ve Celle olduğu için, işte zamana sövmek, işte bu nasıl bir zaman deyip zamana sövmek, Allah'a sövmektir manasına geldiğinde e, böyle denmiştir. Diğer taraftan bir kısım alimler, İbn-i gibi bir kısım alimler, Eddehr'in, Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isim olduğunu ispatlamışlardır. Ee, biz de bu hadisin zahirinde bunu görüyoruz. Yani eddehir benim ifadesinden bunun Allah'ın isimlerinden bir isim olduğunu. Nitekim Nuaym bin Hammad Rahimullah e, Selef'in işte sünneti savunma konusunda önde gelen e, imamlarından birisi bunun da'im manasında olduğunu, dolayısıyla Allah'ın isimlerinden olmasına bir mani olmadığını söylemiştir. Eddaim ismi de Allah Azze ve Celle hakkında sabit olmuştur. E, Said Katatı kitabında ikinci ciltte bu konuda gelen rivayetleri e, görebilirsiniz. Mesela İbn-i Mende'nin e, kitabından Bukhara ve Müslüman şartlarına göre sahip-i isnatla aktardığımız bir rivayet var. et daim şeklinde geçiyor Allah'ın e, isim ve sıfatı. Evet. Diğer bir rivayet Ebu Musel Eşar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşittiği eziyete Allah'tan daha çok sabreden kimse yoktur. Allah'a ortak koşulur. Ona çocuk nispet edilir. Buna rağmen Allah onlara afiyet ve rızık verir. Bu da Allah azze ve celle'nin sabrının kemalini gösteriyor. Bunu Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Diğer rivayet Hasan bin Atiye Raymullah'tan geliyor. Hasan bin Atiye Tabi'in alimlerinde şöyle demiş. Sekiz sınıfa Allah öfkelenir, onlardan tiksinir ve diğer halktan ayrı tutar onları. Kimmiş bunlar? Birincisi Sakkarun. Onlar çokça adam öldürenlerdir. İkincisi büyüklük taslayanlar, kibirlenenler. Üçüncüsü Allah'a ve emrine davet edildikleri zaman ağır davranan, ağırdan alan. Şeytana ve emrine davet edildikleri zaman ise süratle gidenlerdir. Dördüncüsü, Allah'ın kendilerine hak kılmadığı şeylere yeminleriyle hak iddia edenler. Beşincisi, kardeşlerine karşı gönüllerinde kin saklayıp onlarla karşılaştıklar zaman içten davrananlar. Yani gıyaplarında onlara e, buğz ediyor, kin besliyor, karşılaştığı zaman yalandan içten, samimiymiş gibi davranıyor. Altıncısı, laf taşıyanlar. Yedincisi, birbirlerini sevenlerin arasına ayıranlar. 8.'si suçsuz kimselerin ayak kaymaları hakkında taşkınlık yapanlar. Yani e, ayak kayması yani zelle dediğimiz şeyler herkesten meydana gelebilecek şeylerdir. Yani bunları fırsat bilip o kimseyi e, alaşağı etmek için, onu kötülemek için fırsat gibi kullananlar. Bunu Ebu Şeyh et ve Tenbih de Ebu Naim Hilyetü'l-Evliya'da rivayet etmişlerdir ayrıca. E, yani maktu bir rivayet bu. Enes bin Malik r.a. Rasulullah sallallahu ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ın kulumun tevbesine sevinmesi, birinizin ıssız arazide kaybettiği devesini bulduğu andaki sevincinden daha şiddetlidir. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn Mesud r.a. bunun uzunca şeklini biliyorsunuz Müslim'de gelen orada adam işte bütün yüküyle beraber devesinin üzerinde yükü yolculuk etmektedir. Bir yerde konaklamak ister. O anda devesi bütün yüküyle beraber elinden fırtar, kaçar gider. Adam işte sağda solda arar, yorgun düşer, bir ağacın altında dinlenmeye kalkışır, uyur. Orada bir müddet uyur. Kendine gelip uyanına bir bakar ki devesi bütün yüküyle karşısında. Ve o anın sevinciyle ağzından şöyle bir yanlış cümle kaçar. Allah'ım işte ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun veya buna benzer bir şey söyler. Yani kastının dışında bir söz söyler. Halbuki maksadı Allah'ım sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum demektir. O sevincin etkisiyle böyle dilinden maksadının tam tersi olan bir cümle çıkar. İşte o sevinç anından Allah Azze ve Celle kulunun tevbesine daha fazla bir sevinç gösterir. Burada Allah Azze ve Celle'nin sevinme sıfatının da ispatı vardır. Tevbe edene sevinmesi, tevbenin fazileti. Diğer taraftan kasıt engelinin e, tekfire mani olması gibi e, hükümlerde bu hadisten çıkarılmıştır. Ebu Hüreyre radiyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah ile karşılaşmayı isterse Allah da onunla karşılaşmayı ister. Kim Allah ile karşılaşmak istemezse Allah da onunla karşılaşmayı istemez. Evet. Bunu da ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu hadiste Allah Azze ve Celle'nin hub, sevgi sıfatı e, ispat ediliyor. Yani men ehabbe lika Allah, ehabullahu, yani burada Allah'ın sevmesi, Allah'ın muhabbet etmesi, sevgi sıfatı ispat ediliyor. E, o yüzden zikrediyorum müellif bunu. Ebu Hureyri radıyallahu anh, diğer bir rivayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın sağı doludur. İnfak da gece ve gündüz cömertlik onu eksiltmez. Ne dersiniz? Göklerle yerin yaratılmasından beri ne kadar infak etmiştir? Yani Allah Azze ve Celle'nin sadece insanları değil, bütün mahlukata, cinlere de hayvanlara da bütün mahlukata, ne kadar çok çeşit hayvan var mesela, bütün o mahlukata ta yaratılışından başlangıcından beri ne kadar çok infak etmiştir, ne kadar çok lütfetmiştir, onun hazinesinde bunlar bir şey eksiltmez. Muhakkak ki onun sağındaki eksilmez. Arşı su üzerindedir. Diğer elinde de mizan vardır. İndirir ve kaldırır. Bunda da Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yine Ebu Rer'e radiyallahu anh'da Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Allah mahlukatı yarattığı zaman kitabında bir yazı yazdı. O kendi katında, arşının üzerindedir. Muhakkak ki rahmetim gazabıma galip geldi. Yani o bu yazıyı yazmıştır ve arşının altında e, saklamaktadır, aştığında saklamaktadır. E, Ebu Zer Radyalan'tan gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sema'nın kalınlığı 500 yıllık mesafe kadardır. En yüksek yer ile dünya sema'nın arası 500 yıllık mesafe kadardır. Onun kalınlığı 500 yıllık mesafe kadardır. İkinci katın kalınlığı da böyledir. Yerin her iki katı arasındaki mesafe de böyledir. Yani nasıl sema 7 katsa, yerler de öyle 7 kattır ve her kat arası böyle 500 yıllık mesafeler halindedir. Semanın kalınlığı 500 yıllık mesafe kadardır. Dünya sema ile ikinci sema arası 500 yıllık mesafe kadardır. Semanın kalınlığı 500 yıllık mesafe kadardır. Yedinci semaya kadar her semada bu şekildedir. Sonra yedinci sema ile arş arası da bu mesafe kadardır. Evet bunu Bezzar e, rivayet etmiştir. Rahüllerinden Ebu Nasr Humeyd bin Hilal Ebu Zer işitmemiştir. Lakin El Abbas bin Abdülmuttalib radiyalanit'ten bunun şahidi vardır. Yani Nebi aleyhissalatü vesselam amcasından gelen rivayette. Bunu da Ahmet, Ebu Davut, Tirmizi, İbni Nebiyas ve Sünnede, İbni Uzeyme et Tevhid'de rivayet etmişlerdir. El-Cuzekani, El-Ebatıl'da hadisin sayı olduğunu söylemiştir. Yani Abbas, Radyalant'tan gelen hadisin. Zehebi, El-Arş'ta, i̇snad Hasan Hasen ve Hasen'den daha yukarıda bir seviyededir dedi. Benzeri İbn-i Mesud, Radyalant'tan da mevkuf olarak gelmiştir. Bunu da İbn-i Batta, el de rivayet etmiş. İbn-i Kayyım, işi e, İslamiye kitabında bunu zikretmiş. Zehebi de Uluv'da sayı olduğunu beyan etmiştir. Mücadele suresi 7. ayeti hakkında bir bölüm. İsa bin Rahüye Rahimullah'a Allah Teala'nın şu ayet hakkında ne söyleyeceğini sordum. Fısıldaşan üç kişi olmaz ki, dördüncüleri o olmasın. Yani Allah olmasın. Beşin altıncısı da mutlaka odur. Mücadele 7. ayeti. Dedi ki, ''Nerede olursan ol, o sana şah damarından yakındır ve o yarattıklarından ayrıdır.'' Dedim ki arşın bir haddi yani bir sınırı var mıdır? Dedi ki evet bir haddi vardır. Yani burada e, mahlukatla Allah Azze ve Celle'nin ayrı olduğuna işaret ediyor. i̇bnül i Mübarek Rahimullah'tan şöyle dediğini zikretti. Yani İsa'k bin Rahiye. O arşın üzerinde bir had ile yarattıklarından ayrıdır. Yani bir sınırla yarattıklarından ayrıdır. Yani vahdedi vücutçuların iddia ettiği gibi Allah Azze Celle Aşağı mahlukatla birleşmiş değildir. Onların içinde değildir. Onlara hulletmiş değildir. Evet. Etta hak ben muzayim raynullah bu ayet hakkında yani fısıldaşan üç kişi olmaz ki dördüncüleri o olmasın. Mücadele 7. ayet hakkında şöyle dedi. Allah Tebarek ve Teala arşı üzerindedir, ilmi ise onlarla beraberdir. Yani zatıyla arşın üzerindedir ama ilmi her şeyi kuşatmıştır. Ee, Ali bin el-Hasen şöyle rivayet etti. İbnül Mübarek Rahimullah dedim ki, ey Ebu Abdurrahman, Rabbimizi nasıl tanırız? Dedi ki, o yedi kat sema üzerindeki arşındadır. İlmi ve emri her yerdedir. Dedim ki, bir haddi var mıdır? Dedi ki bir haddi vardır. Biz Cehmiye'nin o yeryüzünde şurada ve şuradadır dediği gibi demeyiz. Yani Allah her yerdedir dediği gibi demeyiz. Böyle bir iddia Cehmiye'nin iddiasıdır. Evet bunu Abdullah bin Ahmet de Es-Sünnede rivayet etmiştir. Malik Rahimullah, İmam Malik Rahimullah şöyle dedi. Allah Tebârik ve Teala semadadır. İlmi her mekândadır. Hiçbir mekan ilminin dışına çıkmaz. Yani zatıyla semadadır ama ilmi her yerdedir. Ubeydullah bin Musa Rahimullah şöyle dedi. Süfyan Rahimullah'a Allah Teala'nın nerede olsanız o sizinle beraberdir. Hadit 4. ayetin soruldu. Dedi ki, ilmiyle sizinle beraberdir. Bunu Abdullah bin Ahmet ve Bukharda Haluk-ı efal rivayet etmişlerdir ayrıca. Arş hakkında bir bölüm. Abdullah bin Amr radiyalanmadan. Muhakkak ki arşın etrafına bir yılan dolanmıştır ve muhakkak ki vahiy zincirlerle iner. Bunu Abdullah bin Ahmet de Es-Sünne kitabında rivayet etmiştir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Semadaki galaksi yani o samanyolu dedikleri galaksi arşın altındaki büyük bir yılanın teridir. Bunu Taberan'de Mucemül Kebir'de, bu şey azameder rivayet etmiştir. Ukayli et duafa da zikretmiştir. İsnadında Abdullah bin Ebi Amrediye diye meçhul bir rağı vardır. Yani bu rivayet sahih değildir. Ee, Ebu Aişe Rahimullah dedi ki, Yahudilerden bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve arşı kim taşıyor dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, onu büyük sürüngenler boynuzlarıyla taşırlar. Sema'daki galaksi onların terleridir. Bunun üzerine dediler ki, şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Yani kendi ellerindeki bilgileri doğruya doğrulayan bir bilgi diye tasdik diyor. Bunu İbni Beyasım el-Ahad vel-Methani'de rivayet etmiştir. İbn Hacer Metal-ül-Aliye'de zikreder. Burada rivayet görüldüğü gibi mürseldir ve isnadı zayıftır. Meyser-i Allah'tan gelen rivayette Allah Teala'nın Rabbinin arşını o gün onların üzerinde sekiz taşır. Yani sekiz melek taşır. Hakk'a 17. ayet ayeti hakkında şöyle dediği rivayet edilmiştir. Onların ayakları sınırlardadır. Nur şualarından dolayı gözlerini kaldıramazlar. Bu da bizim işte ne tasdik edeceğimiz ne yalanlayacağımız türden olan bir beyandır. Yani Allah Resulü'nden değil de sonrakilerden gelen sahabeden de sonrakilerden gelen bir rivayet bu. Bu Sa'det Ta'i Raymullah şöyle dedi. Arş Kızıl Yakut'tandır. Bunu İbn-i Ebi Şeybe El Arş da Osman Bin Ebi Şeybe yani Musanne sahibi olan değil de onun kardeşi Osman Bin Ebi Şeybe El Arş kitabında e, Taberi Tefsir'de bu şey Azamet'te rivayet etmişlerdir. Bu da maktu bir rivayettir. Seleften gelen bir rivayettir yani. Halid Bin Madan Raymullah şöyle dedi. Muhakkak ki Rab Subhanehu gündüzün başında Müşrikler kalktıkları zaman arşın taşıyıcılarına ağır gelir. Tesbih edenler kalktıkları zaman arşın taşıyıcılarına arş hafifletilir. Evet, bunu da Abdullah bin Ahmet rivayet etmiştir sünnede. Etteşti İspatul Haddilillah kitabında rivayet etmiştir. Yine bu da işte tabiinden gelen bir rivayettir. İstiva hakkında bir bölüm. Müellif diyor ki, bana İshak bin Rahüye Rahimullah şöyle imla ettirdi. Yani şöyle yazdırdı. Muhakkak ki Allah Tebarik ve Teala kitabında kendisini sıfatlarıyla vasılamış, kendisini vasılandırdığı şeylerden başkasıyla insanların vasılandırmasına ihtiyaç bırakmamıştır. Allah Teala'nın şu ayetleri bunlardandır. Buluttan gölgelikler içinde Allah'ın ve meleklerin kendilerine gelmesini ve emrin gerçekleşmesini mi gözlüyorlar? Oysa ki bütün işler Allah'a döndürülür. Bakara suresi 210. ayet. Melekleri görürsün ki arşın etrafını kuşatmışlardır. Zümer suresi 75. ayet. Yine arşı vasıflayan bunun gibi ayetler vardır. Arş hakkında onun en yüksek şey oluş hakkında rivayetler sabit olmuştur. Allah Teala'nın şu ayeti bunu ispat etmektedir. Rahman arş üzerine istiva etmiştir. Taha 5. ayet. Evet bunu İbn-i El-İbane'de Deşti İspatul Haddilillah kitabında rivayet etmişlerdir ayrıca. İshak bin Radya'den. Ee, Evet, Errabati Ahmet bin Said et Darimi dedi ki, Ebu Cafer Ahmet bin de şöyle rivayet ediyor, Cehmiye kafirlerdir. Yani bu e, onun Erreddaleli Cehmiye kitabı zaten Türkçe'ye de tercüme edildi. Bazı kardeşlerimiz de aldılar. Orada da bu ifadeleri kullanıyor zaten. Ama burada rivayet yoluyla... E, Darimi'den naklediyor. Cehmiye kafirlerdir. Onlarla nikahlanmayın ve onları nikahlamayın. Hastalarını ziyaret etmeyin. Cenazelerine katılmayın. Kadınlarına bildirin ki onların nikahları boştur. Kocalarına helal olmazlar. Yani bir eğer tevhidehli bir kadın Cehmiye birinin nikahındaysa bilsin ki yani ona bildirin. Nikahları geçersizdir. Evet bu Cehmiye Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar eden tayfe Mesela Allah'ın istivasını inkar eden, işte el sıfatını inkar eden, nüzul sıfatını inkar eden, rahmet sıfatını inkar eden, kelam sıfatını inkar eden, işte Kur'an mahluktur diyen kimseler. İşte e, Kur'an mahluktur meselesinin e, tarihselcilikle alakalı başka bir boyutu var. Yani bu tarihselciler de aynı kapsamdadır. Onlar da aynı şekilde kafirlerdir. Tarihselci sünnet inkarcıları. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği hadisler kendi zamanını bağlar. Bizim zamanımızı bağlamaz diyen kimseler. Bu kimseler işte kafirlerdir. Bunların nikahları falan da geçersizdir. E, bunu aktarıyorum Elif. Sonra şu ayetleri okudu. Taha biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik. Ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. Yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman arş üzerine istiva etmiştir. Yani Talha, e, e, Taha suresinin ilk beş ayetini okudu. İstiva culustan başka bir şey olabilir mi? Yani oturmaktan başka bir şey olabilir mi? diyor. Bunu Abdullah bin Ahmet ve halil alda es-sunne kitaplarında rivayet etmişlerdir. Biz istiva-i culus diye açıklamayız. E, Lokat buna delaletse dahi biz böyle açıklamayız evet. E, Darimi, Raymiullah böyle açıklamıştır ama biz bu gibi meselelerde tevakkuf ederiz. Yani istiva culus değildir de demeyiz ama culustur da demeyiz. Çünkü e, Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'dan gelenler bundan ibarettir. Yani Allah'ın istivası var mıdır? Vardır evet. İstiva nedir? Yani Ala edatıyla birlikte geldiği zaman istiva yükselmek ve yerleşmek manasına gelir. Ama bu culus, kuud, seleften bazıları culus ve kuud şeklinde açıklamışlar. Yani oturmak şeklinde açıklamışlar. Yani Allah azze ve celle arşa oturmuştur demişlerdir. Biz böyle bir kelamı ancak nas ile ispat ederiz. Çünkü bu tevakkufi bir meseledir. Tevkifî bir meseledir. Nas ile ispat edilirse biz bunu ispat ederiz. Ama seleften bazılar bunu söylemiştir. Biz buna da e, inkar etmeyiz. Yani ne ispat ederiz, ne e, inkar ederiz. Aynı e, İbn Teymir aym olan cisim meselesi hakkında söylediği gibi, mesela İbn Teymir aymla biz Allah Azze ve Celle hakkında işte cisimdir de demeyiz, cisim değildir de demeyiz demiştir. Muhalifleri onu mücessimelikle suçlamıştır. İşte Allah'a cisim diyor diye suçlamışlardır. Halbuki İbn-i burada kastı bu gibi vasıflandırmaların ancak Kur'an ve sünnet naslarıyla olması gerektiğine işarettir. Yani sen Allah cisim değildir demen için nefi de delille olmak zorundadır, ispat da delille olmak zorundadır. Burada da culus mudur istiva? Buradaki nefi hayır culus değildir diyebilmen için nas gerekir. Hayır efendim, culustur, oturmaktır diyebilmenin için de aynı şekilde nas gerekir. Tevkifi derken kastedilen budur. Yani ispatı da, nefi de, yani kabulü de, reddi de ancak nasla yaparız. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları akılla, reyle, görüşle tespit edilecek şeyler o hakkında konuşulacak şeyler değildir. Ama selleften bazıları işte e, lukat manası üzerinden bu gibi açıklamaları yapmışlardır. Evet. Yani bir kimse, hayır efendim, istiva culus değildir derse yanlış yapar. Culus'tur derse yine yanlış yapar. Hayır. Nas sadece Rahman Arş'a istiva etmiştir diyor. Hadislerde de işte Allah Azze ve Celle Arş'a oturmuştur, culus etmiştir, kud etmiştir diye bir şey geçmiyor. Bu sebeple biz bunu ispat etmiyoruz. Mesele bundan ibarettir. Evet. Muhammed bin Cübeyr bin Mutim babasından yani Cübeyr bin Mutim'den o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etti. Arş semalar üzerinde kubbe gibidir. Allah arş üzerindedir ve arşın çatırdaması vardır. Bunu İbn-i Asım Es-Sünne'de Ebu Davud'da Sünne'nin de yine sayısınatla rivayet etmişlerdir. İshak Rahimullah Ebu Rez'in El-Ukayli radıyallahu anh hadisinde geçen, üzerinde ve altında hava olmayan bir amada idi. Kavli hakkında şöyle dedi. Yani Allah mahlukat yaratmalar önce neredeydi diye soruluyor. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da, üzerinde ve altında hava bulunmayan bir amada, bir idi diyor. Bu hadisi şöyle açıklamış. İsa bin Rahi'ye Rahimullah. Muhakkak ki Allah göklerle yeri yaratmadan önce amada idi. İlim ehli katında ama kelimesinin açıklaması bulut demektir. Evet sonra bu hadisi isnadıyla yani o Ebu Rezilin el hadisini isnadıyla zikrediyor müellif şöyle o hadis dedim ki Ebu Rezilin el diyor Allah'ın Resulü Rabbimiz göklerle yeri yaratmadan önce neredeydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki üzerinde ve altında hava bulunmayan bir amada bir buluttaydı sonra arşını su üzerinde yarattı bunu Ahmet Tirmizi i̇bn Mace Abdullah bin Ahmet es de rivayet etmişlerdir bu hadisin sıhati üzerinde bazıları ravilerinden vekibin hudus veya vekibin udus aynı ile bir rivayette ha ile hudus veya udus şeklinde ikisi de geliyor rivayetlerde. Bu vekinin Meçhul bir ravimi, sika bir ravimi olduğu üzerindeki ihtilaftan dolayı bazıları bu hadisi inkar etmişlerdir. Ama İmam Ahmet gibi, işte Darimi gibi bir takım bu hadiste imam olan kimseler bu hadisi sayı kabul etmişlerdir. i̇bn İbban da Vekib'in Hudüs'ü işte sika ravilerden saymıştır. Yani ilim ehli imamlar, ehl-i sünnet imamlar bu hadisi sayı kabul etmişlerdir. Hijablar hakkında bir bölüm yani perdeler hakkında bir bölüm. Selimin Saad es Saeidi radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhakkak ki Allah'ın birisinde nurdan 70 bin hijab vardır. Bu perdelerin hışırtısından bir şey için hiçbir nefs hiçbir can yoktur ki nefsi yani yok olmasın yani onun canı helak olmasın. Bunu ukaile et duafa da. Ebu Ya'la İbni Ebi Es-Sünne'de taberan Mucem-ül rivayet etmişlerdir. Bunun isnadında Musa bin Ubeyde rabazi zayıftır. Bunun isnadında böyle bir zayıflık var. Abdullah bin Amr radıyalanmadan gelen rivayette ''Nefsim elinde olana yemin ederim ki kıyamet günde insanlar ile Rab Tebarek ve Teala arasında 70 bin hicab olur. Onlardan bazısı zulmetten, karanlıktan perdelerdir. Hiçbir şey onu delemez.'' Yani hiçbir ışık o karanlığı delemez.'' Bazısı nurdan perdelerdir. Hiçbir şey onlara güç getiremez. Bazı sudan perdelerdir. Bu suyun hışıltısını işten kimse kalbini tutamaz ve kalbi yerinden fırlar. Bunu Ebu Şeyh Azamet'te, İbnü i Zem'e Ettev'itte, İbn-i Zem'e'nin usulü sünnede rivayet etmişlerdir. Bir önceki rivayeti bu mevkuf rivayet doğrulamakta. Yani burada Abdullah bin Amr radyalanmadan mevkuf gözükse de bu şahsi görüşte söylenebilecek bir söz olmadığından hükmen merfudur. Önceki merfu hadisi, az önce zikredilen merfu hadisi, İsnan'da Musa bin Ubeyde Errabazi var demiştik. Onu desteklemektedir. Böylelikle İsnan'da kuvvetlenmekte. Ee, Zürare bin Efra Rahimullah'tan gelen rivayette Nebi Sallallahu Aleyhi Sellem Cibril Aleyhisselam'a şöyle buyurdu. Rabbini gördün mü? Cibril sarsıldı ve dedi ki muhakkak ki benimle onun arasında nurdan yetmiş hicap vardır. Şayet daha fazla yaklaşırsam mutlaka yanarım. Bunu Darimi Ennakız kitabında Cehmiye Reddiye yazdığı en nakıs kitabında. İbn-i Şeybe Arş'ta Ebu Şeyh Azam'a der rivayet etmişlerdir. Burada da rivayet Mürsel'dir. Yani tabi'in direkt Allah Resulü'nden aktarıyor. Aradaki sahabeyi zikretmediği için böyle de bir zayıflık vardır. Ama önceki rivayetlerle birlikte içeriğin en azından desteklendiğini görüyoruz. Evet. Nuzul hakkında bir bölüm Geliyor, onu da aktaralım ve bitirelim inşallah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin e, Allah her gece dünya semaına iner hadisini İshak bin Rahi'ye rahimullah'a sordum. Dedi ki, evet Allah her gece dünya semaına dilediği gibi, dilediği şekilde iner. Bunda niteleme yapılmaz. Yani şöyle iner, böyle iner, böyle yorumlarda bulunulmaz. Böyle iman edilir diyor. Yine İshak bin Rahi'ye rahimullah dedi ki, Mahlukların fiilleri konusuna girmenin caiz olduğu gibi Allah'ın fiilleri konusuna girmek caiz değildir. Allah Tebarek ve Teala şöyle buyurmuştur. O yaptıklarından sorulmaz, onlar ise sorgulanırlar. Enbiya 23. Ayet Hiç kimsenin sıfatlarında ve fiillerinde Mahluklar hakkında düşünmesi caiz olan şeyleri yaratıcı hakkında düşünmesi caiz değildir. Allah'ın her gecenin son üçte birinde dünya semana dilediği gibi nüzul etmekle nitelenmesi karşısında nasıl nüzül eder diye sorulamaz. Zira el Halik Azze ve Celle dilediğini dilediği şekilde yapar. Bunu her evide Zemül Kelam kitabında nakletmiştir İsa bin Rıyyeden. Sonra müellif e, isnadıyla Rifa'a el-Cüheni radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Gece yarısı veya gecenin son üçte biri dedi. Olduğu zaman Allah dünya semana iner ve şöyle buyurur. Kullarım, kullarımın benden başka birine muhtaç olmalarını istemem. Bağışlanma dileyen kimdir onu bağışlayayım. Bana dua eden kimdir ona icabet edeyim. Benden isteyen kimdir ona vereyim. Bu sabah fecir oyuncaya kadar devam eder. Bunu Ahmet ve İbn-i Zeym'e Kitab-ı Tevhid'de sayısınatla rivayet etmişlerdir. Osman bin Ebil As radıyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah her gece dünya semana iner ve şöyle buyurur. Dua eden yok mu? Ona icabet edeyim. İsteyen yok mu? Ona vereyim. Bağışlanma dileyen yok mu? Onu bağışlayayım. Yine bunu da Ahmet ve Kitab-ı Tevhid'de İbn-i Zeym'e rivayet etmişlerdir. Sayhli Gayri'idir. Sıfatların ispatı ve cehmiyeye reddiği hakkında ek bir bölüm. E, Halal dedi ki bana harp yani müelliften naklediyor. E, o İshak bin Rahüye Rahimullah şöyle derken işittiğini söylüyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden şu hadis sayı olarak gelmiştir. Muhakkak ki Adem aleyhisselam Rahman'ın sureti üzere yaratılmıştır. Bize İshak etti. Dedi ki bize cerir tahtis etti. O Elameş'ten, o Habib bin Ebi Sabit'ten, o Ata'dan, o i̇bn Ömer radıyallahu Yani bu isnattaki ravilerin hepsi Bukhara ve Müslim ravileridir. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Yüzü çirkinleştirmeyin. Zira Allah Adem'i Rahman'ın sureti üzere yaratmıştır. İshak bin Rahiyaray minullah dedi ki bu konuda ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu söylediğine dair sahih rivayetle geleni konuşmak gerekir. Yani bu hadis dışında bir yorum yapmamak gerekir demiştir. Ee, yine bu hadisi İmam Ahmet ve başka imamlarda sahih olduğunu söylemişlerdir. Bazıları işte Habib bin bir Sabit burada ananeyle rivayet ediyor diyerek illetlendirmeye çalışmışlardır. Ee, bu sebeple bu açıklamayı yapıyoruz. Yani El-Husunet imamlar bu hadisi sahihlemişlerdir. İshak bin Rahi'ye Rahimullah dedi ki bu konuda evet... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan aktarılan bu rivayet dışında konuşmamak gerekir, yorum yapmamak gerekir. Sonra müellif Harb bin İsmail, Cerib bin Abdillah radiyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyduğunu rivayet ediyor. Cennetlikler nimetleri içindeyken anden onlara bir nur yükselir ve başlarını kaldırdıklarında Rab Azze ve Celle'nin kendilerinin üzerinden baktığını görürler. Buyurur ki ''Selam üzerinize olsun ey cennet halkı.'' İşte bu Allah Teala'nın onlara merhametli bir Rabbin söylediği selam vardır. ''Selamun kavlemin Rabbir Rahim.'' Ayeti yani Yasin 58. ayeti. Bu, bu ayette anlatılan budur. ''Cennet halkı Allah'a baktıkları süre içerisinde, sürece içinde bulundukları hiçbir nimete iltifat etmeyeceklerdir. Nihayet Allah onlardan perdelenir ve cennet elinin üzerlerine Allah'ın nuru ve bereketi devamlı kalır.'' Bunu İbn Mace rivayet etmiştir ayrıca. İsnadında İsa bin Eban, Fadıl bin İsa bin Eban er Rakaşi vardır. Bu zayıftır. İbn Mesud radıyallah ten muhakkak ki Allah arşı doldurur. Hatta muhakkak ki semerin gıcırdaması gibi arşında gıcırma, gıcırdaması vardır. Bunu İbn Kayyim de İhtima'ül Cüyüş kitabında zikretmiştir bu rivayeti. Ee, Harce bin Mus'ab şöyle dedi. Cehmiye, Allah Azze ve Celle'nin kitabından ayetler inkar etmişlerdir. Allah Tebarek ve Teala şöyle buyurmuştur. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. Rahat suresi 35. ayet. Onlar ise kesintiye uğrar diyorlar. Yani e, bunlar cennetin ebedi olmadığı. Cehmiye, cennet ve cehennem ebedi değildir diyorlar ya. Bu sebeple. Allah Azze ve Celle cennetin nimetleri hakkında yemişleri ve gölgesi süreklidir diyor. Onlar ise hayır kesintiye uğrar. Yani o son bulacaktır diyorlar diyor. Böylelikle ayeti inkar etmiş oluyorlar diyor. Yine o gün yüzler vardır, parlar, Rablerine bakarlar. Kıyamet 22-23. ayetleri buyurmuştur. Onlar ise Rablerini beklerler diyor. Yani onlar ila rabbiha nazira kelimesindeki nazirayı işte muntazira manasına çevirmişler. Yani beklerler manasına çevirmişlerdir. Açıkça bakmak ediyor ayette ama onlar Allah'ın görülmesini inkar ettikleri için bu ayeti nasıl tarif etmişler? Onlar Rablerini beklerler diye tarif ediyorlar. Evet, İsa bin Rahiyo Rahimullah yine şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a bir karış yaklaşırsa Allah ona bir kulat yaklaşır. Yani kim amelleriyle Allah'a bir karış yaklaşırsa Allah ona sevabıyla ...verecek karşılıkla bir kulaç yaklaşır. Evet. Sonra müvellit Ebu Hureyre... ...radiyallahu anh'a kadar ulaşan... ...isnadıyla Nebi Aleyhisselatü Vesselam ...şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah şöyle buyurdu. Ben kulumun zannının yanındayım. Beni zikrettiği yerde onunla beraberim. Eğer beni yalnız başına zikrederse... ...ben de onu yalnız zikrederim. Eğer beni topluluk içinde zikrederse... Ben de onu onlardan daha hayırlı bir topluk içinde zikrederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir dirsek boyu yaklaşırım. Kim bana bir dirsek boyu yakınlaşırsa, ben ona bir kulak yakınlaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim. Evet, bunu Harbel Har Kirmani El-Mesail'de, yani bu sünne kitabının müellifi El-Mesail kitabında rivayet etmiş. Buhar ve Müslim'de rivayet etmişlerdir bu hadisi. Bazı tasavvufçular bu hadisten, işte Allah'ı yalnız zikretmek ve topluluk içerisinde zikretmek, e, zikrediliyor diye burada halka korup işte e, toplu halde hep bir ağızdan zikretmeye delil getirmeye çalışmışlardır. Halbuki onların kastettikleri, murad ettikleri manali alakası yoktur. Yani bir kimse yalnız başınayken Allah'ı zikrederse e, bu anlaşılıyor, bu tamam. Topluk içinde nasıl zikredecek? Yani insanlar işinde gücündeyken o Allah'ı zikredecek. Onların içerisinde mesela çerçeye girip de Allah'a zikreden hakkında hadisi biliyorsunuz. Kim işte çerçeye girine la ilahe illallah diye devam eden o zikri söylerse diye buna bir sevap vaat ediyor. Bunun gibi yani insanlar Allah'a zikretmezken onların arasında o topluluğun içerisinde Allah'a zikrederse Allah da onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içerisinde zikreder. Yani meleklerin içerisinde zikreder o kimseyi. Bu hep beraber haşa yani Allah Azze ve Celle işte melekleri halka kurup da Ahmet, Ahmet, Mehmet, Mehmet diye zikredecek manasında değil herhalde. Ama tu, tu, tasavvufçular bunu böyle e, lanse etmeye çalışıyorlar. Bu da onların işte ahmaklıklarından başka bir şey değil. Evet, Ve'eb bin bir Rahimullah Allah'ın azametini şöyle anlatmıştır. Muhakkak ki yedi gök ve yedi yer ile denizler büyük bir yapıdadır. Muhakkak ki bu büyük yapı kürsidedir. Onun yani Allah'ın iki ayağı kürsi üzerindedir. Evet, kürsi meselesi yani Allah Azze ve Celle'nin ayaklarını koyduğu yerdir diye İbn Abbas ve Muhsel Esar r.a'dan sabit olmuştu. Daha önce zikretmiştik bu rivayetleri ve bir müneb bir olan bu açıklaması da buna uygun olduğu için bu kabul edilir. Evet, Allah izni verirse müellifin Kur'an hakkında bir bölüm diye açtığı başlığı bir sonraki derste devam ederiz. Subhanekallahü bihamdik ve eşhedü ve Amin. <Sessizlik> Amin.